Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Bugün hukuk güvenliğini daha belki programlarımızda tartışan anlamı üzerinde e, titizliğini bir kere daha gösteren e, Profesör Doktor Ron Aybay hocamızı Geçtiğimiz hafta kaybettik ve bugün onunla e, ilgili konuşacağız. E, her zaman olduğu gibi zaten Aynur Han'ı var. E, Ümit Altaş, e, Rona Hoca ile çok özel e, bir çalışması var. Ve e, kızı avukat Barış Aybay da e, sağ olsun e, bu e, acıya rağmen e, babasıyla ilgili bu programda bize katılmaya Kabul etti. Herkese merhaba diyorum. Merhaba. Merhaba. İsterseniz bence e, Ümitten e, soralım önce. E, Rona Aybayla e, Rona Aybay hakkında neler söylemek istersiniz ve Rona Aybayla e, bu e, kitap çalışmanız e, Halit Çelengk ile ilgili çalışmanız nasıl başladı Ümitcim öyle başlayalım sonra devam edelim. Evet, yani en çok zor bir konu tabii ki. ilk başta da konuşmak daha da zor. Ama yani Rona Hoca'yı zannedersem klasik bir söz olduğundan dolayı değil ama bir programa sıkıştırabilmek, çok kısaca özetleyebilmek mümkün değil. Çünkü her şeyden önce bunu çoğu öğrencilere de söyleyecektir. Benim de kendisiyle öğrenci olarak ilişkim başladı. Bilgi Üniversitesi'nde kendisi öğretim üyesiyken. Ben de İnsan Hakları Yüksek Lisans Master Programında kendisinden ders aldım. E, fakat e, çoğu kişinin belki ilk başlangıç anı böyleyken, onun sonrasında e, Rono Hocanın e, biriktirdiklerinden, kendi kişiliğinden kaynaklı Hoca Öğrenci ilişkisinden çok daha farklı bir noktaya gidiyor. Size farklı bir ilişki kurarak aslında bir iki arkadaş konumu geliyorsunuz ve açıkçası artık e, sadece size bir e, disiplini anlatan bir kişi değil alçakgönüllü bir şekilde belli konularda sizi dinleyen o konuyla ilişkin sizlerle birlikte yorum yapan e, bir arkadaş ve dostla e, karşılaşıyorsunuz. Yani Ron Hocayla da e, bizim tanışmamız evet bir hoca öğrenciyle e, başlarken sonrasında e, ay bay vaklında e, toplantılar organize etmekten, filmler göstermekten e, başlayıp çeşitli konularda kültür sanat konusunda hasbahalar oluşturup sonrasında da ya hadi birlikte bir şey yapalım diye konunun Halit Çelenge çok değer verdi bir hukukçuydu gelmesi ve birlikte hazırladığımız bir kitap hikayesi vardı özellikle hani bunu söylüyorum çünkü tek bir noktada Rona Hocayı anlatabilmek mümkün değil benim Rona Hocayla aslında böyle Hoca ve öğrenci ilişkisinden arkadaş ilişkisine geçen o ısınma alanı onun özellikle Robert Owen'a e, ilişkin olan o hayranlığıyla başlamıştı. E, biliyorsunuz e, hocamızın e, Robert Owen'a ilişkin olarak da baya aslında böyle e, şeyli olan e, e, nasıl da bir hikayesi ve zor koşullarda hazırlanmış bir tezi vardı. E, onu kitap olarak basmıştı. Sonrasında da e, Yapı Kredi'de tekrar e, onun tekrar baskısı yayınlandı e, ve o kitap e, üzerine söyleşi yapmıştık mesela. Onun öncesinde çok çok konuşmuştuk. Özellikle sosyalizm konusunda e, ona ilişkin yaklaşımları e, biraz böyle hani o ütopyasını kaybetmeme duygusu bir hoca öğrenci ilişkisinden bu sefer de e, tekrar söylediğim gibi bir e, arkadaşlık ve dostluk noktasını doğru götürdüm. E, Halit Çelenk e, kitabını hazırlama fikri e, hocamızdan e, tabii geldi. Burada e, hukuk tarihi içerisinde hadi Ümit e, yani bir şey yapalım bu kadar değerli bir hukukçu üzerine e, bir saygı olarak e, bir çalışma yürütelim dediğinde. hocanın en iyi bildiği tabii ki e, kaleme başvurmak bir eser üretmekti beraber atlayıp gittik. Günler süren kıyıslar yaptık Halit Çelenk'le. Güzel de bir kitap çıktı. Yaşamda ve Yargıda Devrimci Duruş başlığı altında. Bu başlık hocaya aittir. Sonrasında da Halit Çelenk ödülleri hep bu başlık altında verilmeye devam etti. Gerçekten bu yaşamda ve yargıda devrimci duruş ifadesi hocanın çok önemsediği bir alandı. Çünkü kendisinin de e, yani 1940'larda e, İstanbul Beşiktaş'ta e, başlayan o eğitim hayatı ilkokul dönemini şey yapalım gerçekten böyle bir dik duruşla e, son ana kadar da devam etmişti. Yani hocayı tanıyanlar bilir. E, hoca e, vakıfta hala e, Varto'da okulunu bitirdi. O ilkokul diplomasını e, saklar ve çerçevede, şey asardı. Çünkü Vefa çok önemliydi. Yani benim en azından hocayla konuştuğumdan ve kısmen de olsa umarım biraz da bize bulaşmıştır diye umduğum bir şeydir. Çok önemliydi çünkü memur çocuğu olarak o 5 yıllık okul hayatında Lüleburgaz, İstanbul, ılgından başlayıp Varto'da biten ilkokul alanında hatırlarsınız hani sizin de bildiğiniz bir alandır vatandaşlık hukukunun ilk baskısında Herkesin bir Ömer öğretmeni olmalı diye bir e, ibare vardır. E, o ibare hocanın ilkokulda e, zannedersem e, Barış düzeltir muhakkak şeyler ama Konya'da yani Ilgın'daki dönemi içerisinde e, Ömer öğretmene bir vefa duygusuydu. Ve kendi kendine e, verdiği bir sözdü. Ben profesör olduğumda ilk kitabımda e, Ömer öğretmenime teşekkür edeceğim diye. Ve yıllar sonra... E, bu kitabında da Ömer e, Öğretmen'e teşekkür e, vardı. Tabii e, Ve ne yazık ki Ömer Öğretmen'i e, o e, kitap yayınlanmadan az önce kaybetmişiz. Ilgın'a e, kitabı vermeye gittiğinde e, akrabalarıyla görüşmüştü babam. E, evet yani, <gülüyor> ama yani, bu, bu çok etkileyen bir şey. Yani bu hoca-öğrenci ilişkisinin ötesine geçen alanlarda bunlar gerçekten hep seni hani, çok biriken damlalardır ama çok önemli damlalardı bunlar. E, hocanın o Varto ilkokul diploması ve yıllar sonra e, bu kitabını Ömer e, öğretmenine e, atfetmesi gibi. E, hocanın asistan olması 1959'lu yıllarda İstanbul Hukuk Fakültesi'ne e, girmesi de öyle. Yani e, ciddi bir mücadele. E, tabii ki o dönemler e, hani dinleyicilerimiz bel araştıranlar şey de İstanbul Üniversitesi'ne sınavsız girilir belki ama 1000'e kadar 2000 öğrenci başlar ama sonuçta 20 veya 25 kişi mezun olabilir bu fakülteden işte hoca o 20 25 kişilik 15 kişilik o grup arasındaki bir hocaydı ve ısrarla yani e, tabii bir geleneği de temsil etme bir akademisyenlik bir asistanlığa başlangıç noktası vardı. Tabii burada saygıyla anmış olanın e, tabii ki Aydın Aybaş, e, hocanın akademik hayatına başlangıcında. E, ondan önce İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen e, olan e, kişi olarak da yani önünde yola açan e, saygıdeğer bir hocamızdı. Burada Aydın Ayba'yı da saygıyla almış olalım ama aynı zamanda da hoca yani böyle nüktesi esprisi bol olan bir hocaydı. Hani o dönemleri anlatırken e, şeyi anlatırdı ya zaten iki tane... E, Fakülte var. Bir tanesi İstanbul, bir tanesi de Ankara Üniversitesi. Hani İstanbul hukuk beğenemine daha bir uluslararası olduğu söylenir. Sanki İstanbul hukuk mezunu bir kişi örneğin Avrupa'ya istediği ülkede rahatlıkla avukat yapabilecekmiş gibi. Bu tatlı bir yalandı evladım. Ama yine de ilanlar da çoktu diye şeyi anlatırdı. Tabii bu sonrasında... Yani daha Ben burada çok fazla şey yapayım ama özellikle Robert Owen'a değinmek isterim. Yani bizim için şeydi, önemli bir noktaydı. 2015 yılında Radikal Kitap için yaptığımız söyleşidi. Kitap hemen çıktıktan sonra ki bu söyleşinin tam metnini daha sonra okul politik sitesine de koyduk. Dinleyicilerimiz de oradan da tam metnini okuyabilirler. Orada şunu söylüyordu. Robert Owen'la duyduğum hayranlıkta bir değişme olmadı. Yani burada özellikle şey beni etkilemişti çünkü hocaya şeyi sormuştum yani OVU'nun sosyalizmi sınıf çatışmasından çok rahlak sevgisine dayanıyor yani bu ilkeleri de işçilerin yanında kapitalistler ve işverenler de benimsemeliydi diye açıklamalar var OVU'nun ben o genç tabii şeyi soruyordum yani bu yaklaşımı Pek de bana böyle gerçekçi gelmemişti. Yani çok neyif gelmişti. Ve hocaya şeyi sordum. Ya hocam bu yaklaşımı gerçekçi buluyor musunuz diye. E, hoca da yani şeyi söylemiş. Ya uzun vadede evet. E, çünkü dünyada yeni bir sosyalizm kurulacaksa o bunun ahlakına, duygularını, insan sevgisini, çocuksu değer yargılarına dayanan bir sosyalizm olacaktır. E, ama şimdi evladım hani sen bunun ne kadar gerçekçi olduğunu sorduğunda ben de şunu sorarım, diğer yollarla kurulmak istenen sosyalizmden daha az gerçekçiktir diyemem bunu. Bence o görüşleri tek başına sosyalizmin kurulmasını sağlayacak yeterlikte olmasa da kurulacak yeni insanca düzenin oluşmasında göz ardı edilmemesi gereken önemli öğeler içermektedir. Yani genç yaşta olan bir kişinin açıkçası yani böyle bunun gerçekçi bulmaması ama hocanın ileri yaşlarda hala umudunu besliyor olması beni çok etkilemişti. Yani beraber ortak çalışmamızın temel alanlarından bence temellerinden bir tanesi o. E hocamın Owen ve Robert Owen noktasındaki alanı da akademik hayatında sürekli bir kerteriz gibi olduğunu söylüyordu hoca. Yani sürekli bunu dile getiriyordu ve şeyi söylerdim. Yine e, onunla bitireyim, e, çok fazla e, tabii ki Barış buradayken, sizler buradayken söyleyecekleriniz vardır, Rol, oradan zaman çalmayın. E, yine Robert Owen hasta yatandı, e, papazın kendisini e, ömrünü sonuçsuz çabalarla e, geçirdiği için üzgün olup olmadığını e, soruyor ve o sorduğunda Robert Owen da hayatım faydasız geçmedi. Dünyaya önemli gerçekler verdim, bunları aldırmadım kaldırılmamış olmasının tek nedeni anlayışsızlıktır. Ben zamanından ileriydim der ve hocaya ne dersiniz diye sordum da, hoca şey demişti, ya oğun üzerine kitap yazmak yerine yaşamını anlatan bir film yapmak isterdim, sinema yönetmeni olmak isterdim. Fakat hocayla tabii vakıfta sinema gösterimleri yaparken aramızdaki anekdotlar da o söyleşide de ama senin pek sevdiğin Tarcoski gibi anlaşılması zor bir yönetmen değil, anlaşılır bir yönetmen olmayı ve oğlunu, yaşamını yeni kuşaklara aktaran bir film çekebilmeyi ister. Ee, tabii yani şey diyorum bu bütünüyle bir hayal ama filmi bu sahneyle bitirmek isterdim. Çok anlamlıdır. Ee, ölüm döşeğinde bunu söyleyebilmek için gerçekten çağdan ileri olmak e, gerekir. İşte hoca benim için gerçekten e, yaşadığımız çağdan ileriydi her anlamda biriktirdiği düşleriyle, yapmış olduğu çalışmalarıyla. Şimdi bu kadar diyeyim. saygıyla anlıyorum hocayı. Ben e, Robert Roan'la ilgili hocanın düşüncelerine katılan bir e, sosyalist, düşünür, siyasetçiye hemen değinip sonra e, önce sözü Aynur Hanım'a vermek istiyorum. Memedeli Aybar'ın 'Güler Yüzü' sosyalizm kitabının içeriğine baktığımızda veya tezinin içeriğine baktığımızda sanıyorum, Medeli Aybar da Ron hocamız gibi sosyalizm konusunda o temel düşüncelere, o ahlaki ve güzel düşüncelere katılan insanlardan biri, hem akademisyen olarak hem doğrudan bir e, siyasetçi olarak, bir parti başkanı olarak e, Ron Hoca gibi düşünüyordu diyelim. Evet e, Aynur Hanım siz e, e, Bilgi Üniversitesi'nde Ron Hoca ile karşılaştınız mı? Bizim programın dışında bir temasınız olmuş muydu acaba? Ne, ne söylemek istersiniz Ron Hoca ile ilgili? Ben Ron Hoca ile Baro'da tanıştım. E, 94-96 yanılmıyorsam e, Turgut Kazan'ın son döneminde, Baro Başkanı'nın son döneminde Rona Aybay Baro Başkan Yardımcısı'ydı. E, kendisiyle yakından sohbet ettiğimiz dönemde yine yanılmıyorsam hamileydim ben denize. 95 Ekim ayı e, hukuka, pardon hukuk aykırı değil avukatlık mesleğinin sorunları ile ilgili bir simpozyum vardı. Orada e, Baron'un e, müdafi görevlendirme, adli yardım servisi olarak iki tebliğ sunmuştuk. Bir tanesi müdafiin yetkileriyle ilgili, bir tanesi de etik kurallarla ilgili. E, tedaviyeti... ee, Aylin Hanım, Efendim? 95 yılında Antalya'da iki gün evet. mü, üç gün mü süren bu evet. hakim evinde evet. e, bir toplantıydı. Şey, adalet ve... Teşkilatı'nın güçlendirme, Teşkilatını güçlendirme vakfının Deniz kenarındaki e, sosyal tesislerinde 2-3 gün süren çok e, güzel bir toplantıydı ve onun üzerine e, onu aşan bir toplantı avukatlık mesleğinin sorunları ile ilgili yapılmadı diye düşünüyorum. Yapıl, yapmayı planladık ama kapanma gelince başaramadık. İnşallah evet, başaracağız. Orada, orada e, Rona Hoca hem oturum başkanlıkları yaptı hem de sanıyorum e, sunum da yapmıştı. E, bütün Türkiye'deki bütün barolar, barolar birliği başkanları, eski barolar birliği başkanları ve hukuk fakültesi dekanları, öğretim üyeleri de o toplantıya katılmıştı. Evet. Tabi hocamız hem dil bilgisi hem uluslararası hukuk bilgisi hem de uluslararası hukuk alanındaki avukatlık faaliyetleri ve yargıçlık faaliyetleri. Sonrasında özellikle ben şimdi Barış'a, sevgili Barış'a onları anlatmasını istiham Peki. ederek soru sormak istiyorum. E, dünyanın farkında olan e, bir e, uluslararası hukuku bilen bir e, uzman, üstad, hoca olarak tabii ki e, bizlere göre çok daha büyük, geniş bir vizyona sahipti ve rehberlik ediyordu. Dolayısıyla mesleğin dünü, bugünü, e, geleceğiyle ilgili bir bakış açısı vardı, önerileri vardı. Dediğiniz gibi hemen hemen her başlıkla ilgili bazen külsülü çıkarak, bazen oturduğu yerden çeşvik ederek tebliğ sunanları ya da gidip yanına eleştiride bulunarak hem kendi öz, öz eleştirisini vererek hem dinlediği tebliğ ile ilgili fikirlerini söyleyerek son derece her zamanki gibi Nezaketli, kırıcı olmamaya çalışan duyarlı tavrıyla ama iddialı olduğunu da sürekli hissettiren tavrıyla orada varlığını bize fark ettirdiği hocanın hep farkındaydık. Ben de zaten 7,5 aylık halinde biri olarak oldukça dikkat çıkıyordum. Hem Rona Aybay hocamız herkese kısa zamanlarda yaşamlarını yitirdiler. Benim hamileliğimle eşleriyle beraber ilgilenmişler bana önerilerde bulunmuşlardı. Şunu söylemek istiyorum sözü Barış'a sevgili Barış'a vermeden önce. Ben hocamızı hiç gülümsemediği bir Anlı ile görmedim. Çok sert durdu. Kaşık e, ça, konuşamadım. Kaşlarını çattığı dönemlerde bile gülümsüyordu sanki. Bir güleç e, yüzü, sakin e, şıkkıcı bir yüz ifadesi vardı. E, kızı olduğu için Barış bir kendisinin her anını biliyor. Sormak istiyorum. Nasıl bir babaydı? Gerçekten bize gösterdiği yüzü onun asıl ifadesi miydi? Hep gülen, hep güleç. Hep iyimser, sakin bir beyefendi olarak katılıyorum. Ben hmm. ne dersin? Babanı nasıl anlatmak istersin? Ee, Sözlendi olsun. Biz arada girelim istersen sesin açtığı için. Tabii. Yani e, bir kişinin her an gülmesi tabii kolay değil. E, nasıl bir babaydı derseniz e, hem yumuşak da hem disiplinliydi diyebilirim. Hmm. E, bir yandan e, çocuklarına karşı. E, Gerçekten çok yumuşaktı ama bizi de belli bir disiplin içinde yetiştirmeye gayret etti annem ve babam. Hatta zaman zaman benim çocuklarımla o yüzden sorun çıkmıştır. Hani özellikle annem sen çocuk yetiştirmeyi bilmiyorsun der bana. Bütün bütün anneanneler gibi. Babam der ki hatırlamıyor musun kızım bizim evimizde nasıldı yaşam düzeni? bu çocuklar benim sınırlarımın uygun değil, benim sınırlarımın ötesinde şımarıklık ettiklerini düşünüyorum der. hani Her ailede olan ufak tefek çekişmeler bizde de vardı. Demin sevgili Ümit değindi İstanbul-Ankara farkına. Bizde de hep bir şaka konusu olmuştur. Çünkü hukukçu bir aile aybaylar. Herkes İstanbul hukuk mezunu. Abim ve ben hariç. Biz Ankaralıyız. E, o yüzden hep o e, Beynelmiler Hukuk Fakültesi Beynelmiler olmayan hukuk fakültesi e, şakaları bizim evde de her an yapılırdı. E, şimdi hocamız 1935 doğumlu 73 evet. yılında doçantı olmuş. Evet. E, bakıyorum e, kamu yönetimi bölümünde ee, orta Doğu orta Teknik Üniversitesi'nde, Üniversitesinde Bölüm evet. Başkanlığı yapmış. Sonra İdari İlimler Fakültesinde dekanlık. Ankara Hı -hı. Üniversitesi Yasal Bilgiler'de de dekan Hı -hı. yardımcılığı yapmış. Yani yöneticiliği evet. var hocamızın kamu alanında, kamu hukuk Hı -hı. alanında. Son zamanda da Uludağ Üniversitesi Fakültesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beyeti yakında Üniversitesi Fakültesinde ne dersleri veriyordu hocamız? Ee, şöyle aslında e, hukukun birçok alanında e, çalışmış e, babam icra iflas hariç hı hı. E, öyle derdi Hep, e, mezuniyet sınavıymış icra iflas hukuku e, hoca hadi kendi kendine bir soru sordu e, sen cevap ver e, deyince e, o da mahcuz malda istihkak iddiası gibi hani değme icracının içinden çıkamayacağı bir soru sormuş kendine. E, anlatırken de zorlandığını görünce hadi hadi geçtin demiş hoca. E, o yüzden derdi ki hani e, herhangi bir hukuk e, dalında ben bir ders saatini dolduracak kadar kelam edebilirim icra-iflas hariç. Aa, tabii orada belki barış e, sözünü kestiğim için e, kusura bakma şey hı. geldi aklıma. E, belki hocanın ifadesiyle otü yılları yani hı hı. 1969 ve 79 arası. Hı -hı. E, hoca kendi otobiyografisini yazarken e, kendi kaleminden şöyle bir ifade kullanmış Hı -hı. diye hatırlıyorum. E, kasaba doktoru gibiydim diyor şey, <gülüyor> evet, evet. Yani tek e, hukukçu <gülüyor> o bölümde e, evet o yüzden bütün, hukuk, dersleri, bütün hukuk derslerini, o vermiş. Şöyle İstanbul Hukuk Fakültesinde kamuyla ile başlıyor o zamanki adıyla Umumi Amme Hukuku kürsüsü. Bu bu ibare Şimdi bu icra iflasla ilgili kendisine soru sormuş, onu zorlanmış dedin ya, hı hı. aklıma yani <gülüyor> e, Saim Üstündar geldi. Saim Üstündar'dan girseydi bu icra iflasa, Saim <gülüyor> Üstündar, <gülüyor> evet çok çok iyi bir icra iflasçıydı ama bir, bir kompleksi vardı kesin Rona hocayı çattırırdı derken <gülüyor> <gülüyor> kendi kendine sorduğu soruyla o da aslında Rona ne demekten başlıyor hani Rona duyulmamış bir ad olduğu için e, hani, son sınavın belki de bu hocam siz bana hala Rona ne demek diye soruyorsunuz e, demiş öyle bir şakalaşmanın üstüne hadi kendi kendine bir soru sora gelmiş iş e, bu Rona evet değişik bir ad, kolay bulunan bir ad değil. E, geçen hafta yoğun bakım hemşiresi bana sordu Rona ne demek diye. Dedim yani doğdu Rona nedir, öldü Rona <gülüyor> nedir? <gülüyor> bir Rona paranteziyle gitti. E, şimdi şeye dönecek olursak e, hukuk o, malarından. Şimdi <gülüyor> Umumi anne Hukuku kürsüsünde e, demin e, Ümit arkadaşımın da anlattığı gibi e, zorlu bir... E, Süreçten sonra doktora tezini savunup doktor oluyor Robert Owen doktora tez konusu. E, fakat işte o sırada askerde, askerden dönünce de dört e, tane asistanlık kadrosu boş olmasına karşın e, şey, kürsü başkanı Recai Galip Okan'dan ihtiyacımız yok deyip geri almıyor. E, onun üzerine Ortadoğu Teknik Üniversitesi de başlıyor işte orada dava açıyor kazanıyor ama artık İstanbul'a dönmüyor... Odtü'de ben çok mutlu bir dönem geçirdim der evet kasaba doktoru çünkü bütün hukuk dersleri ne o veriyor daha sonra 1978 yılında siyasal bilgiler fakültesine geçiyor devletler özel Hukuku kursu'sına ee, onu da şey diye anlatır evet Odtü'de çok mutluydum ee, ama tek hukukçu bendim ee, Konuşup tartışacak hukukçu meslektaşların e, olduğu evet. bir fakülte e, beni daha çok besleyecekti. Onu anladım. O yüzden e, evet. siyasaldan gelen teklifi kabul ettim. E, ders Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde e, Cevat Geray hocamızın e, dekanlığı döneminde iki dekan yardımcısından biri. E, diğeri de birkaç yıl önce kaybettiğimiz Kurtan Fişek koca e, Ve hani şey der çok... Uyumlu çalıştık çünkü Cevat Hoca çok iyi bir yönetici. Onun yardımcısı olmaktan her zaman onur duydum derdi. Siyasaldaki dekan yardımcılığı macerası da böyle. İşte daha sonra oradan 1402'lik oldu. Bana i̇şte soracağım daha... niye hoca, hoca hakkında bu tedbirin uygulanmasının özel bir öyküsü ve nedeni var mı? O konuda neler söylemek istedim? Özel bir öyküsü ve nedeni yok. Bunu da şöyle anlatırdı hep. Ee, insanlar bana soruyorlar seni neden attılar hmm. bilmiyorum. Ee, kimisi de diyor ki seni neden attılar. Hani sanki diğerlerinin atılması e, çok normal de e, bir tek benimki anormalmiş gibi. Bilmiyorum e, derdi. Ee, YÖK başkanı, o dönemdeki YÖK başkanı İhsan Doğramacı'nın tasarrufuyla e, üniversiteden uzaklaştırıldık e, derdi. Üste de ondan sonra zaten üniversiteden atılınca e, avukat Avukatlık yapmaya başladı. E, Aydın amcamla birkaç gün arayla atıldı ikisi. E, Gündüz amcam İstanbul'da avukatlık yapmaktaydı ve hep derdi ki ya e, gelseniz de hep birlikte çalışsak onlar da hayır efendim işte biz üniversitede mutluyuz biz tam günden yanayız avukatlık yapmayız e, derlerdi sonunda mecbur kaldılar ikisi de. E, en büyük amcam hukukçu değildir, iktisatçıdır. O da o sırada yeni emekli olmuştu. Onun da katılmasıyla işte dört kardeş bir arada çok uzun süre Aybay Hukuk Bürosu'nu yürüttüler. O arada 1402'lik davayı da sürdürdüler kendileri ve diğer birçok meslektaşları adına. Yalnızca üniversite öğretim üyeleri değil tabii. Belki onlar kamuoyunun önünde olduğu için biliniyordu ama çok çeşitli mesleklerden 1402 sayılı yasayla görevlerden uzaklaştırılan insanlar vardı. Ve de üniversite hocaları aslında şanslı durumdaydı. Onların çünkü ekmeklerini kazanma olanakları daha genişti. Çok büyük zorluklar çeken başka 1402'likler oldu. Birçok 1402'liğin davası yürütüldü. Hepsini görevlerine iade ettikten sonra Aydın Aybay ve Rona Aybay e, başvurdular üniversiteye eski görevlerine dönmek e, üzere e, işte böyle bir yedi buçuk yıllık aradan sonra e, çayı anımsıyorum ilk kez derse girdiğinde işte okul yeni açılmış tabii öğrenciler Hawaii şurada burada geziyor çok sevgili bir e, aile dostumuzun oğlu da o yılın öğrencisiydi Öyle derse girme falan istemiyorum oğlum demiş ki bana üç kişi de bulsa bulup getireceksin. Öğrenci sınıfa girecek ben bugün ders ders vereceğim. Çünkü ilk atıldığı dönemde da derse girerdi. Öğrenciyle hep çok yakındı ve onu besleyen damar aslında meslektaşları ve öğrencileri oldu. İşte geçen haftaya kadar dersini de verdi, sınavını da yaptı. Öğrenciden uzak kalmak en büyük korkusuydu. Belki Barış şeyi e, hatırlatmak gerekir mi? Onu yine tekrar otobiyografisinde tam da bu senin söylediğini paralel 1402'lik e, atıldığına dair tebrikat yapıldığı vakit kendi kendine soruda en temel sorulardan bir tanesi. ya yani Bu öğrencilerin şimdi sınav kağıtlarını okuyorum. Bundan ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> ee, öyle bir sıkıntı yaşadılar. Ee, çünkü evet sınav kağıtları vardı ellerinde. Ve e, bir 25 Şubat Cuma akşamı Saat 9'da falan eve özel tebligatla, özel kuryeyle tebligat geldi. Çünkü 28'ine kadar işe devam etmiş olmasınlar. Üç günlük maaş geri istenebilsin diye. Ve o hafta sonu atılan hocalar uzun uzun konuştular, görüştüler. Yahu ne yapmamız lazım? Tamam vermiyoruz kağıtları diyebiliriz. Ama e, öğrencilerimize karşı sorumluluğumuz var. E, böyle bir e, nedenle onları ziyan edemeyiz deyip insanlar atıldıktan sonra haldır haldır kağıt okudular iki gün. E, işte Eski tarihle teslim ettildi falan öyle bir yol bulundu e, ki sınav kağıtları ortada kalmasın. E, öğrenciler e, bu işten zarar görmesin. <gülüyor> Barış'cığım. Buyur Bahram'cığım. Aylin Hanım'cığım. İsterseniz bir müzik arası verelim ve sonra hem e, siz soracağınız soruyu sorun hem de Barış'la devam edelim. E, Müzikte de şu, e, dün Göztepe'nin neşeli bir alemi vardı. Aa, Aslında Babamın çok sevdiği bir şarkı. <gülüyor> evet, e, Günev Tecel de söylemiş, işte Ayşe Kar da söylemiş ama ben Nesin Sipahi'den bunu Aa, seçtim. evet. <gülüyor> Onu, onu dinleyelim. Sonra Çok sevdiği sonra... bir sanatçı ve çok sevdiği bir şarkı. Güzel bir seçim olmuş bar abi. Evet. Ondan sonra devam edeceğiz. Tamam. 95.0 Açık Radyo'da bugün, geçen hafta kaybettiğimiz e, sevgili hocamız, değerli hocamız, Rona Aybay'la ilgili e, sohbet ediyoruz. E, Aynur Hanım, Ümit Altaş ve Kızı avukat Barış Aybay'la. Evet Ayna Hanım siz e, müzik arasından önce bir şey soracaktınız. Evet yani e, hocamızın e, akademik e, yönü hakkında, hocalığı hakkında e, biraz görüştük ama bir de baro e, serüveni var. Zaten Aybay ailesinde. Ee, hemen hemen her dönem Çağdaş Avukatlar grubunun e, iktidarda olduğu dönemde <gülüyor> bir üyesi baro yönetim kurularında görev aldı diyebiliyorum değil mi? E, Burçin Hanım da görev Burcu aldı. Burçin Aybay yengem, Aydın Amcam'ın evet. eşi de evet. yönetim kurulunda çalıştığı babam da bir dönem ben de görev yaptım. Evet. Evet. E, dolayısıyla baroya olan ilginiz baroya verdiği önem, e, baro yöneticiliğinden ve Çağdaş Avukatlar'dan e, e, ya, e, nasıl e, söz ettiği size? O bir şey söylemek ister misiniz? E, 1400, 1402'den dolayı 7,5 yıl evet. avukat. <gülüyor> <gülüyor> e, şunu söyleyeyim aslında e, babam avukatlık mesleğini severek icra etmiş e, biri olmadı. Hep, e, hep hmm. akademik yönü ağır bastı. Ee, öyle hani dilekçe yatsın duruşmaya girsin ee, çok da büyük keyif vermedi ona ama avukatlık hukuku e, hep ilgi alanı içindeydi barolara da bu yönüyle e, baktı İstanbul Barosu'nun e, uluslararası ilişkilerini kuvvetlendirmek e, daha görünür e, kılmak için e, çalışmaları oldu. Yani dediğim gibi hani duruşmaya girmek hiçbir zaman sevdiği bir iş olmadı. Çünkü bir yandan da şey yapardı işte efendim bu hakim yanlış karar veriyor, duruşma öyle yönetilmez. O bana böyle diyor. şimdi Bizim yargıç meslektaşlarda bir de gelene gidere sen diye hitap etme alışkanlığı vardır malum. Hani bu onu çok rahatsız ederdi. Veya yazıldığının, yazdığının okunmaması üzerdi. E, o yüzden hani, avukatlığı bizim yaptığımız türde avukatlığı e, hiç cazip bulmadı. E, ama dediğim gibi e, baroların meslek örgütü olarak güçlenmesi, e, avukatlık hukukunun e, akademik olarak geliştirilmesi, e, avukatlık mesleğinin e, saygınlığının yüceltilmesi, yükseltilmesi üzerinde hep kafasını kurcalayan meselelerdi bu alanda çalışmayı çok sevdi. Kısa bir süre Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulun da da çalıştı. Hatta hani avukatlık disiplin hukuku üzerine çalışmak istiyorum o konuda bir kitap hazırlamak istiyorum demişti bana. Fakat disiplin kurulundaki bir anlaşmazlık nedeniyle etik bulmadığı bir başka e, üyenin etik bulmadığı bir davranışı nedeniyle e, o kurulda daha fazla e, görev yapmasının mümkün olmadığını düşünerek istifa etti evet. ee, yani böyle e, aslında ilkeleri olan bir hı. hukukçu e, idi. ve tavır yani, alan evet tavır alan ee, şöyle şunu söyleyeyim ama o arada akademik olarak eleştiriye her zaman açıktır. Ee, evet bir ilke uğruna gemileri yakabilir uygun bulmadığı bir davranış nedeniyle ee, ama yazdığı bir şeyin eleştirilmesi konusunda son derece açıktır. Hani birinci sınıf öğrencilerinin ona elektronik posta iletisi gönderdiğini bilirim ben. Hocam kitabınızda şöyle bir yanlış buldum. Ne dersiniz <gülüyor> diye her zaman onları tartışmaya açıktır. Her yazdığı kitabı bir sonraki baskıya hazırlamak için böyle kapağının kenarını kestiği bir nüshası olur. Onun kişisel nüshasıdır. Dostlardan gelen, meslektaşlardan gelen eleştiriler oraya not alınır. İşte o konuyla ilgili yeni çıkmış bir makale ya da bir yasa değişikliği, yeni bir yargıtay kararı her neyse onlar oraya not alınır bir sonraki baskıya hazırlık olması için. Yani akademik olarak eleştiriye açıktır ama kişisel olarak her zaman değil. <gülüyor> Gayet normal ama ben de hatırlıyorum kürsüden dinleme ya da bu kamu pula e, pla kamu, kamu platformu. platformunun sonradan internette yayımlanan e, katılamadığımız toplantılarında da okuma izleme fırsatımız oldu e, sözünü de sakınmıyor çok nazik bir şekilde doğrudan hiç dolandırmadan lafı e, Hı -hı. işte bence bu yanlış e, şunu eksik incelemişsiniz şu hataya düşmüşsünüz diye çok net bir şekilde eleştirisini e, getiriyor ardından da önerisini sunuyor yani sadece eleştiren değil tezini, e, yaklaşımını ortaya koyan, o konuda konuştu düşündüğünü, araştırdığını belli eden çok sorumlu bir e, hoca tavrı. Ben hep kendisini izlerken onu gördüm, onu saptadım. Öyle e, sırf konuşmuş olmak için ya da hep aynı şeyleri tekrarlayan bir hoca değil. E, ayrıntıya düşkün, belki çok kısa e, uzatmadan e, sunumlar yapan, ama öğreten, e, düşündüren örneğin bizim e, son iki programımızda, e, iki, üç yıl içindeki programlarımızda iki ya da üç kere katıldığınız e, hukuk güvenliği bizim programımızın başlığı. Hukuk güvenliği mi? E, yoksa başka ne olabilir? E, bize önerilerde e, bulundu ve hukuksal belirleri kelimesinin daha doğru olduğunu düşünüyor. Çünkü hukuk güvenliğini biraz konumu ıı, statik oyu koruyan bir yaklaşım olarak görüyor ama diğer kavramının gelişmeyi, değişmeyi içerdiğini söylüyor ve aslında öngörülebilirlik anlamında da ne kadar değerli bir kavram olduğunu ıı, böyle tane tane, acele etmeden, abartmadan çok sakin bir şekilde bize unutmayacağımız bir şekilde ıı, öğretmişti, düşündürmüştü. Evet. Ben bir de vakfı sormak istiyorum sevgili Barış. Vakıfı dahileniz neler oldu, ne yapıyorsunuz? Vakıf aslında e, Aybaylar'ın üniversite dışında kaldıkları dönemde e, akademik çalışmalarını sürdürebilmek ve öğrenciyle birlikte olabilmek amacıyla e, kuruldu. Evet. Kardeşler ve yakın dostların katılımı ile vakıf kuruldu. İşte bir küçük toplantı salonumuz vardı. Orada öğrencilere yönelik düzenli insan hakları konferansları düzenlendi. Bir dönem Avrupa Birliği projesi olarak da yapıldı bu. Kaybettiğimiz hocalarımız anısına anma toplantıları onların anısına öğrencilere yönelik makale yarışmaları düzenlenip onların ödül törenleri onların toplantıları yapıldı. Tarık Zafer Tunay'a, Bahri Savcı, Münci Kapani hocalarımız anısına yarışmalarımız oldu. E, fakat işte bir süre sonra ilgi azaldı. Yani şey, e, Ümit'in söz ettiği Film gösterimleri oldu. Tiyatro oyunları ha, giderdik Taner. örneğin. Öğrencilerle birlikte. Evet Haldun Taner anısına Haldun toplantılarımız Taner. oldu. Bütün tarihler de çakıştı aslında. 5 Mayıs sevgili Halit Çelenk abimizin bizden ayrıldığı gün ve Rona Aybay'ın ayrıldığı gün. 7 da Mayıs, doğum günü. 7 Mayıs evet Rona Aybay'ı toprağa verdiğimiz gün. Haydun Taner'in bizden ayrıldığı gün 10 Mayıs doğum günü böyle tarihler çakıştı. Vakıfta ne yaptık işte biz bunları yaptık işte film gösterimleri özellikle tiyatro oyunları izlemeye giderdik öğrencilerle birlikte. Sonra oyuncuları yönetmenleri davet ederdik oyunu tartışırdık konuşurduk. Bunlar hep onların öğrenciyle birlikte olma arzusunu ve akademik çalışma yapma arzusunu tatmin etmeye yönelik etkinliklerdi. E, ama bir süre sonra ilgi azaldı. E, makale yarışmalarına katılım e, sayısı azaldı. E, o toplantılara gelen e, gençlerin sayısı azaldı. E, biz de artık e, vakıf faaliyetlerine son vermek zorunda kaldık. E, Vakfı hukuken de tasfiye ettik. Öyle mi? Ben bilmiyorum. Evet, Hı. evet. E, Bak bilinmiyor bile. hani e, Demek ki o kadar yer etmiş ki e, hay bay hukuk araştırmaları baksa. Ben hala baksa. bu işleriyorsunuz diye düşünüyordum doğru. Hayır Hatta bütün onları... <gülüyor> <gülüyor> demek ki çok kalıcı güzel bir iz bırakmış hala var olduğu var olduğu <gülüyor> düşünülüyor ama e, artık yok e, İşte her insanın bir ömrü olduğu gibi her düzel kişinin de bir şey, ömrü oluyor vakıfta demek ki misyonunu tamamladı evet Artık kapatmak gerekti Hı. ama o vakıftan ödül alan arkadaşlarımızla hala ilişkimiz sürüyor. Birçok profesörümüz var akademik yaşama öğrenciliğinde orada aldığı ödülle başlayan. Vakıftan aldığı bursları hiç unutmayan, bizleri hala arayıp soran avukat yargıç meslektaşlarımız var bizim de onlara söylediğimiz tek şey vardı bizim burslarımız karşılıksızdır ama burs okuduğunuzu unutmayın ileride sizde bir burs verin ve birçok burscülerimizin de bunu yaptığını biliyorum ben bir şey söylemek istiyorum aslında Hı -hı. E, bu vakfın da kocadan ve tabii ki Barış Aybaydan ve e, diğer kardeşlerden kaynaklanan bir akademik titizliği e, yaygınlaştırıp yaşama geçirmekle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Aslında sonra Barış'a soracağım e, hocayla ilgili bir e, zoom toplantısı yapıldı. Oraya birçok konuşmacı katıldı. Onlar da işaret ettiler buna. E, Hoca da gördüğüm en önemli şeylerden biri titizlik ve her sözcüğü Ayrıntıyla tartışmak. Ee, hakikaten bizim hukuk güvenliği programımıza katıldığında, Aynur arkadaşımız söylediği gibi, e, bu hukuk güvenliği güvenlik sözcüğünü o kadar ayrıntılı konuştu ki ve bunda onu yani rahatsız edebilecek en önemli çağrışımın da güvenlik polisiye bir sözcük olmasından kaynaklandığında e, söylemek isterim. Bir gün. Bu anayasa ile ilgili yeni anayasa ile ilgili çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalarla ilgili ben sordum böyle başım sıkıştığı zaman gider Ron Hocaya sorardım. Onun işte bu ay bay vatının da bulunduğu binada Boğaza ve Kız Kulesi'ne işte Kadıköy'e bakan o camlı odayı hiç unutmuyorum. her seferinde bize çaylı güzel ikramlarda bulunurdu dedim ki hocam bu anayasa çalışmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz o da dedik ki e, ya dedi işte iki ay evvel mi dedi Japonya'dan bir heyet geldi dedi bu heyet Avrupa'da birçok ülkeye gidip aynı şeyi soruyorlar bir tek kavramla ilgili bunu siz işte Anayasalarınızda 1961 anayasası, 1980 anayasası. E, bunu nasıl çözümlediniz? Bu sözcüğü nasıl koydunuz diye e, bunu bu kadar titizlikle yani bir tek sözcükle ilgili Japonlar anayasaya koyacakları sözcüğü araştırmak için e, bütün Avrupa'daki ülkeleri soruyorlar. Bize de geldiler, benimle de konuştular dedi. Ve orada. Aslında bir tek sözcüğün öneminin ne kadar e, önem değerli olabileceğini e, ve e, sorun olabileceğini veya sorun çözebileceğini anlattığını anımsıyorum Onun üzerine ben de kendisine dedim ki hocam dedim sizin dedim İstanbul Hukuk Fakültesi ildiğinde 3 bir basıyla yapılmış sayfa 3 ve 4'te 22 ve 23 sayfalarda bir değerlendirme var ya bari ne dedi ne, bu bende de merak ettim falan dedi öyle şey. Dedim ki hocam bu anayasanın 152. maddesiyle anayasaya aykırılık itirazı var ya orada madde metninde izin verirsen söyleyeyim bir davaya bakmakta olan mahkeme uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karar için oraya yollar diyor. Şimdi burada hoca yani İstanbul Hukuk Fakültesi'nin e, 1968 yılında yazmış bunu 132. cildinde 3 ve 4. ayrıca basılan sayılarında burada ciddilik ne demektir konusunu tartışmış ben bunu söyledim. Dedik ki ya bari vallahi teşekkür ederim dedi. Çok müthiş bir şey bu. Dedim ki hocam bunu ben bulmadım. Bunu Çetin Özek bir anayasaya aykınlık itirazı dilekçesinde kullanmış. Ve ben de bunun önemli çok hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunu hep kullandım dedim. Ama hep işte hem Çetin Hoca'ya hem de size bu dipnotlarda koyarak e, çok duygulanmıştı e, hı hı. bu konuda. E, yine e, Güzel yine... bir şey tabii birinin e, yazdığı bir şeyin okunup değerlendirilip önemsendiğini görmesi çok güzel bir şey. Belki şeyimi vurgulamak lazım hemen e, arada şey yapayım tabii unutmamak lazım. Hoca e, Sıdık Sami Onar başkanlığında e, kurulan 61 anayasası komisyonunda da yardımcı olarak görevlendirilen dört asistandan biriydi. Ve belki ilk ve son kez de olabilir. E, doktorasını henüz bitirmemiş, e, tamamlamamış bir asistanın ilk kez bir kitabı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarından yayınlanmıştı. Karşılaştırmalı 61 evet. anayasası. En azından bahsi geçmişken onu da vurgulayalım. Böyle bir ilkindi. Ümitciğim e, bu bilgi için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sana. O Karşılaştırmalı 1961 Anayasası yakın zamanda Doktor Ahmet Yağlı'nın katkılarıyla yeniden yayınlandı. 82 de katılarak. barışım bu evet. iki gün önce bir toplantı yapıldı. Rona Hı. Hoca ile ilgili doğum gününde evet. <gülüyor> e, çok kısa bir bilgi <gülüyor> verebilir misin? Şöyle işte, o aslında. E, çok kısa sürede e, karar verilip toparlanmış bir şey oldu. Hani cumartesi günü biz babamı toprağa verdik. Salı günü doğum günü. E, birkaç eski e, asistanı meslektaşı ya doğum gününde bir şey yapalım e, dediler. İşte kendi aralarında haberleşip bir Zoom toplantısı düzenlemişler ve orada da e, şey e, oldu. Eş yazarları e, anlattılar Zono Hoca'yı. E, çünkü e, işte her zaman gençlerle birlikte çalışmayı seven biri bunu vurguladık. Son yıllarda kendi kitaplarını asistanlarıyla, genç meslektaşlarıyla ortak olarak genişletip yayınlamaya başladı. 6-7 eş yazarı var. Ankara'dan Esra Dardan, Nimet Özbek, İstanbul'dan Ali Pehlivan, Ankara'dan gene Elif Oral, İstanbul'dan Ahmet Yağlı... Ee, Burak Çelik ilk aklıma gelenler ee, o kitapların e, gençlerin katkılarıyla e, sürdü. Gizem'i unutmayayım Gizem Ersen devletler özel hukukçusu ee, gençlerin katkılarıyla e, geliştirilip e, yayınlanmasını çok arzu ediyordu. Hani Siz devam ettireceksiniz kitapları bundan sonra diye. İşte onlar e, Rona Hoca ile ilgili anılarını anlattılar ve şey istediler ya her yıl 10 Mayıs'ta bir şey yapalım ama ne yapalım? Hadi bunun ayrıntılarını görüşelim. Daha zamanımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren düzenli olarak e, 10 Mayıs'larda e, Rona Aybay toplantıları e, yapılsın isteniyor. Evet ben, ben bir şey daha söyleyeyim. Hı -hı. E, aslında e, bu e, Açık Radyo'nun kurucularından ve açık Radyo'nun bana göre omurgası Ömer Madra ile birlikte yaptıkları bir şey evet. insan insan hakları evrensel beyannamesinin birçok çevirisi var ama hı hı. bir çeviriyi Rona Hocayla Ömer Madra birlikte yapmışlar ve akademik camiada bu çevirinin en doğru ve en güzel çeviri oldu. Sonradan Bahri Savcı falan da yapmış ama e, bunun en güzel çeviri olduğu söyleniyor. Bahri Savcı Başkanlığındaki e, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi'nin bir çalışması idi o. E, evet e, Ömer Hoca e, henüz yeni asistan iken e, ikisi çok e, çalışıp düzgün bir e, düzgün doğru eksiksiz bir e, çeviri yapmışlardı evet, evet, e buradan evet. Ömer Hoca'ya da selam olsun evet ve zaten sonra da bu bireysel başvuruyla ilgili sanıyorum ilk kitap da ilk e, kitap Ömer Madran'ın evet, evet. Madran kitabı, o, Doktora Tezi de. evet evet hı hı. E, arkadaşlar bu arada e, yani iki gün önce e, bir hocamızı daha kaybettik ya. Said Güran Hoca İstanbul evet. Üniversitesi e, İdare Hukuku e, Kürsüsü'den Daha sonra YÖK'te Başkan Yardımcılığı yapmış i̇şte, e, Tahkim Kurulu Başkanlığı yapmış Onu da buradan saygıyla analım e, Çok Niyet az babamın bir Babamın çok yakın kaldı. arkadaşıydı Kavuştular birbirlerine Evet e, çok az bir vaktimiz kaldı O zaman hı hı. Birer cümleyle ve en son Barış lütfen söylesin. E, söyleyelim. Ümit e, Aynur Hanım e, ve Barış'tan e, hocayla ilgili birer cümleyle e, programımızı kapatmış olalım. Yani benim e, hoca için söyleyeceğim şey e, yine kendi e, sözü onun Robert Owen için söyledi e, Gerçekten çağından ileri bir hocaydı, bir arkadaştı. Saygıyla anıyorum. Evet Aynur Hanım. Sanıyorum Aynur Hanım e, Koptu. E, evet Aynur Hanım e, e, İstanbul Barosu'ndan tanıyorum kendilerini dedi. Hakikaten o zaman e, Turgut Kazan'ın e, baro başkanı olduğu dönemde başkan yardımcısıydı. Ve avukatlıkla ilgili de e, en önemli en verimli toplantı e, Antalya'da 95 yılında yapılmıştı. Ve hocanın o toplantının yapılmasında çok büyük bir katkısının olduğunu ifade edelim. Onun titizliği, onun e, gençlerin önüne açan akademik e, yapıcılığı, yaratıcılığı e, karşısında ben e, büyük hayranlığını ifade etmek istiyorum. Saygılarımı tazelemek istiyorum kendisine. E, ben doğum günü kutlaması sırasında da e, o toplantıya katılan dostlara şunu söyledim. İnsanlar unutulduklarında ölürlermiş. Böyle dostları olduğu sürece ben biliyorum ki benim babam hiç ölmeyecek. Evet. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere bugün programa katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Program kayıtlarını yapan sevgili Selahattin'e ve açıkladığı çalışanlarına da ayrıca teşekkürler.